Millet, sizinle tanıştırmak istediğim biri var. Ah, <Gülüyor> ah, ah, ah, ah, dur, dur bir dakika. Bu, bu ne? Adı Marcel. Merhaba desene. Hayır, hayır demem. <gülüyor> Aa, canım benim. Nereden aldın bunu? Arkadaşım Battle bir laboratuvardan kurtarmış. Zalimlik bu. Neden bir aile çocuğuna Battle adını koyar ki? <Gülüyor> hey, şu maymunun kıçında bir Ross var. <gülüyor> Seninle mi yaşayacak? Yani senin evinde mi yaşayacak? Evet. Carol gittiğinden beri ev çok sessizdi. E neden bir ev arkadaşı almıyorsun? Ha, ne bileyim. Galiba belli bir yaşa gelince ev arkadaşı rahatsız edici. <gülüyor> ee, şey rahatsız sanskritçe süper bir hayat tarzı demekmiş bu arada. Söyleyeceğim annemin intiharıyla ile ilgili 12, kardan adamla ilgili bir tane. Kardan adamla başla istersen. Merhaba Joey. Selam Merhaba. Joe. Merhaba dostum. Ee nasıl gitti? Ne eh, işi alamadım. Aa, ee, iyi de nasıl alamazsın? Ee, geçen yılda ne babaydın? Bilmiyorum. Şişko herifin biri mağaza müdürüyle yatıyor. Neşeli biri bile değil. Her şey politik. Eee ne yapacaksın peki? Hem yardımcılarından biri olacağım. Suratıma tokat yemiş gibi oldum resmen. Hey, yılbaşında ne yapacağınız belli mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hey, neler oluyor? Yılbaşlarının nesi var ki? Senin için bir şey yok. Paolo'm var. Bu tatilin korkunç baskılarıyla yüzleşmek zorunda değilsin. Saat 12'yi vurduğunda insanlar çaresizce öpebilecek bir şey arıyorlar. Amma bağırıyorum ya! Peki haberin olsun Paola bu yıl başında Roma'da. Yani ben de sizler kadar acınacak halde olacağım. Ya çok beklersin. Ben bu uydurma tatilin bir kurbanı olmaktan bıktım. Bu yıl kimseyle çıkmayalım. Anlaşma yapalım. Sadece altımız yemek yiyelim. Anlaştık. Masasında biraz daha coşku bekliyordum doğrusu. Tamam. Tamam. Bibi sıran geldi. Tamam. E, tamam. Oh. Evet, merhaba bayanlar, baylar. Genel istek üzerine bayan Phoebe Buffay. Hey. Hey. Hey. Hey. Merhaba, sağ olun, merhaba. Um, <gülüyor> benim için çok anlamlı bir şarkıyla akşama başlamak istiyorum. I made a man with eyes of coal and a smile so bewitching. How was I supposed to know that my mom was dead in the kitchen? <laughs> la la la la la la, la, la, la. <inaudible> my mother's ashes even her eyelashes are resting in a little yellow jar. Ugh. Bence onu palat bir zelareti evet, var. Kesinlikle hayatımda gördüğüm en evet, güzel kadın o. Harika. Evet. Evet. Çok hayal güvenli. Afedersiniz, yok. affedersiniz. Evet, siz gürültücüler. <gülüyor> Herkese paylaşmak istediğiniz bir şey mi var acaba? Hayır. Hayır, bir şey yok. Hadi ama ben çalarken konuşacağınız kadar önemliyse... ...herkesin duyacağı kadar da önemlidir bence. Adam eve şiş bir kafayla gidecek. <gülüyor> <gülüyor> ben e, arkadaşıma diyordum Biraz ki. Pardon, ben e, arkadaşıma senin hayatımda gördüğüm en güzel kadın olduğunu söylüyordum. Sonra o da dedi ki, dedin ki Dalhena'nın Dalhena hayatında gördüğü en güzel kadın olduğunu söyledi. Ben de splice'de izlediğimi ama bu splice'de pek şey olmadığını söyledim. E, pek, e, pek kaliteli. kaliteli. E, evet. Kaliteli. <gülüyor> e, ve ve e, Darlena'nın basma kalıp bir güzelliği varken seni parlak bir zerafetin olduğunu söyledim. O anda, o anda... O anda sen, sen bağırmaya başladın. Tamam, kısa bir ara veriyoruz. O adam eve şişten daha fazlasıyla gidecek. Gel Marcel otur buraya. Krips seni hala öpmediğine inanamıyorum. Paola ile 6. randevumda göğüslerime isim bile takmıştı. Oh, çok mu ayrıntıya girdim acaba? E, birazcık işte. Evet, yani bir bilim adamı adam çok sistemli bence çok romantik bence de <gülüyor> subay ve centilmeni izlediniz mi evet. evet yani o filme gidebileceğim tarzda bir adam <gülüyor> ama ama daha zeki daha kibar ve daha tatlı sürekli sürekli onunla olmak istiyorum gece gündüz gündüz gece ...ve özel durumlarda. Bir dakika, şimdi anladım. Yılbaşında onunlasın değil mi? Anlaşmayı bozacaksın. Anlaşmayı bozacaksın. Hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır. Evet, bozabilir miyim? <gülüyor> ah, olur mu? Evet, ben de Cenise teklif ettim. Nasıl? <gülüyor> Yapma anlaşma yapmıştık senin fikrinde. Caydım tamam mı? Baskıya dayanamadım ve caydım. İyi de yani Ceniz tarihin en kötü ayrılığıydı o. İyi fikir olduğunu söylemiyorum. Caydım diyorum. <gülüyor> Merhaba. Kusura bakmayın geciktim. Şaka <gülüyor> Şaka yapmam lazım. ...Joy ile dalga geçmeliyim. <gülüyor> Güzel ayaakkabılar ha. Aa, beni çıldırtıyorsun. Aa, Rose, Marcel yine... ...spatulalarımla oynuyor. Tamam. Lütfen. Tamam, bak o bir zarar vermez tamam mı? Ya, onu hep buraya getirmen şart mı de... <gülüyor> ...onu yalnız bırakmak istemiyorum. Tamam mı? Bu sabah ilk kavgamızı... ...ettik. <gülüyor> Geri yani ben sorumlu. Saatlere kadar çalışmam ve istemediğim bazı şeyler söylemem. <gülüyor> Bana dışkısını fırlattı. Aslında işten geç çıkacaksan ona ben bakabilirim. Bu harika olur. Tamam. E, bak onu mutlaka ziyarete gitmişsin gibi yap. Olur mu? Bana bir iyilik yapıyormuşsun gibi yapma. Tamam ama olur da sorarsa yalan söyleyemem. <gülüyor> teoriyi sınayamazsın. Çünkü bugünün parçacı kızlandırıcıları bu koşulları sağlayacak kadar güçlü durumda değiller. Aa, tamam. Peki. Ee, bir sorun var o zaman. Evet. Ee, beni öpmeyi planlıyor musun acaba? <gülüyor> Aa, e, bu mantıklı bir soru. Evet. Ee, ve bunun cevabı e, evet. Evet planlıyorum. Ama bak, bu fevkalade öpücüğün fevkalade anda olmasını istedim. Çünkü söz konusu olan sensin. Tabii. Evet. Ama ne kadar beklersem o kadar fevkalade olması gerekir. Ama öyle bir noktaya geldik ki bu masanın üstündeki her şeyi atıp seni masaya yatıracağım kadar ateşli olmalı. Ve ben de her şeyi atacak bir adam değilim. Anlıyor musun beni? A -a David, bence her şeyi atacak birisin. Sen... E bir fizikçinin bedeninde kalmış her şeyi atacak birisi. Sahi mi? Aa, evet, eminim. Bence yapmalısın. At her şeyi, yatır beni. Yani şimdi mi? Aa, evet, hemen şimdi. Ee, tamam, tamam. Peki. <gülüyor> ee, aslında bu çok pahalı. <gülüyor> ee, tamam. Ee, bu, bu da bu hediyeydi. Ee, evet. Aha, bu iş daha çok etraf ee, toplamaya tamam, tamam, benzedi. ne olacak, ne olacak? <Gülüyor> ha. Ah, ne, <Gülüyor> masaya yatırayım mı ya, zıplar mısın yoksa? Zıplayabilirim. <gülüyor> Hocam biriyle çıkmama anlaşması sana ne ifade ediyor? Bak üzgünüm tamam mı? Chandler birini buldu, Phoebe de buldu ve ben de komik babi'ye sorayım dedim. Komik babi mi? Eski sevgilin olan evet. mı? Evet. Başka komik babi mi tanıyorsun? Bir komik babi tanıyorum. Tamamdır getirdim. Hey hey hey ama süte yer kalmamış. İşte... Artık var. Tamam, kimseyle çıkmayacağımız akşam için üçünüz birini ayarladınız yani. Ee, dördümüz. Dördümüz. Aa, beşimiz. beşimiz. <gülüyor> Kusura bakma, Paola erken bir uçak buldu. Evet, ben de mağazada harika bir bekarhaneyle tanıştım. Bir elf başka ne yapar? <gülüyor> Anladım. Yani saat 12'yi vurunca sap gibi bir tek ben kalacağım. Öyle mi? Aa yapma. Kocaman bir parti vereceğiz. Kimin kimin ne olduğu anlaşılmaz yani bile. Yani cidden bir bu eksikti ha. Ne oldu ki? Ah sorun Marsel. <gülüyor> Benimle konuşmuyor bir türlü. Sürekli ellerini yere sürte sürte dolaşıyor. Çok garip. Geçen akşam onunla çok eğlendik. Cidden mi? Evet oyun oynadık, televizyon izledik. Topatma numarası süperdi. Ne dedin? Ne topatması? Çoraptan toplar var ya. Sen öğrettin sandım. Hayır. O kadar da önemli değil. Ha. Çoraptan top yaptı işte. Bir de kavundan. <gülüyor> <gülüyor> Phoebe merhaba. Merhaba Max. Hey herkesi. Tanımlı. Hayır. David'i gördün mü? A hayır hayır, buraya geldi. Tamam, görürsen eşyalarını toplamasını söyle lütfen. Minsk'e gidiyoruz. Minsk mi? Minsk, Rusya'da. <gülüyor> Minsk'in yerini biliyorum. <gülüyor> Ödeneyi aldık. <gülüyor> Üç yıl, bütün masraflarımız karşılanacak. Peki ne zaman gidiyoruz? 1 Ocak'ta. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Burada ne işin var? Aa, Max bana Minsk'ten bahsetti de. Yani tebrik ederim. Acayip heyecanlı. Evet. <gülüyor> Gitseydik daha çok heyecanlanacaktım. Aa, gitmiyor musunuz? Aa, neden? Söylesene David. Minsk'te Lifson, Yamaguchi ve Flank'le çalışmak istemiyorum. <gülüyor> hayır. Hayır. Burada kalıp sevgilimin öpüşüp koklaşmak istiyorum. <gülüyor> tamam. Teşekkür ederim Max. Çok sağ ol. Yani gerçekten gitmiyor musun? Bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yani sen karar ver. Aa, bunu yapma. Lütfen. Hayır, hayır. Hayır ediyorum. yapamam. Evet, Bu senin işinme ben kararı karar bence ver. Sen karar Ay, ver. Tamam lütfen. kal o zaman. Kalayım. Kal. Ne? <gülüyor> Gittikçe daha iyi yapıyorsun. <gülüyor> Hepsi Meksin eşyasıydı. <gülüyor> hmm, enginarlı şeye bayıldım. Ah, içinde ne olduğunu sakın söyleme. Yarın rejime başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Jenny'si hatırlarsın. <gülüyor> Çok net. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. E merhaba, ben sendi Sandy, merhaba. Gelsene. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklarını getirmişsin. Evet, sorun olmaz değil mi? Parti. O şey asla buraya giremez, asla. O şey mi? Parti verince konuklarını böyle mi karşılarsın? Bir şey soracağım. Buraya yeni sevgilimle gelsedim evine almayacak mıydın yani? Evet ve yeni sevgilin sehpama işemezdi diye düşünüyorum. Bak o yüzden zaten çok fazla utanıyor. <gülüyor> tamam mı? Ve buraya gelecek cesareti göstermesi hiçbir şey olmamış gibi endi. İyi, Tamam. Benden uzak tut yeter. sağ ol. Gel Marcel. Biraz dolaşalım mı ne dersin? Peki o zaman. Sonra görüşürüz. İnanmıyorum. Ne evet. çok tatlım. Sen iyi misin? Şey, Paolo ne hadi? Roma'da. Adi herif uçağı kaçırdı. Oh. Bunun üzerine yüzün mü şişti? Hayır. Hayır. Şöyle oldu. Havaalanındaydım. Taksiye biniyordum. Bir kadın el çantası olan dev bir sarışı bana bağırmaya başladı. Taksiyi benden önce o görmüşmüş. Sonra bir baktım saçımı, saçımı çekmeye başladı. Saldırı düdüğümü çalmaya çalışırken birden üç taksi daha geldi. Ben de... Taksiye bir giderken bana çelme taktı. Başımı kaldırımın kenarına çarpınca düdüğüm dudağımı yardı. Oh, herkes partide eğleniyor. Sosumu yiyorlar mı? Aa, hı -hı. Geçen hafta seni mağazada gördüğümde sanırım hayatımda ilk kez bir elfi hayalimde soğudum. Sen ne utanmaz şeysin. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyimdir. Merhaba çocuklar. Şuna bak. Tamam bütün gece şey benimle geçirsin demiyorum da arada bir baksın hiç olmazsa. <gülüyor> Demek buradasın. <gülüyor> Kaçtın gittin benden. Ama beni buldun. <gülüyor> Rose fotoğrafımızı çeksene. <gülüyor> Gülümse. Jenis'in kamerasındasın. <gülüyor> <gülüyor> öldür beni. Hemen öldür. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Millet. Komik Bobby geldi. E, komik Bobby geldi. Bobby geldi. Kusura bakma. Geciktim ama büyük babam. İki saat önce öldü. Ama ben... Ben yarına kadar uçak yok. O yüzden... E, buradayım. Hey komik babi ne haber oğlum? Ha? Oho, biri mi öldü? <gülüyor> Tabutun kapağı açık olacakmış. Yani... En azından onu da son kez görebileceğim. <gülüyor> ah, ah. Hmm. Bu fotoğrafı büyütüp parlak harflerle... ...tekrar barıştık yazdıracağım. <gülüyor> tamam Cenis yeter. Cenis. Cenis. Cenis. <gülüyor> ee, seni bu partiye çağırırken tekrar birlikte olduğumuzu... ...düşünmemen Aman gerek. Tanrım. <gülüyor> Aman Tanrım. Aman Tanrım. Yanlış anladıysan özür aa, dilerim. İnanamıyorum. Bana bak Chandler, bana bak. Gün gelecek benimle olan son fırsatını kaçırmış olacaksın. Aa, aa. Ya versene şunu be. Merhaba Mix. Yoko. <gülüyor> Minsk'e sensiz gitmeye karar verdim. Aynen Aynı olmayacak. Ama yine de Minsk olacak. Yeni yılınız kutlu olsun. İyi misin sen? Evet iyiyim, iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Minsk'e gideceksin. E, e, hayır, hayır, Minsk'e gitmeyeceğim. Ha, evet, Minsk'e gideceksin. Yerin orası. Benim yüzümden burada kalamazsın. Evet kalırım. Çünkü gidersem senden ayrılmam gerekir ve ben senden ayrılamam. Aa, evet evet ayrılabilirsin. Şey... fibi e, <gülüyor> seni seviyorum ama işim hayatım demek. Bunu yapmak zorundayım de. Ben de işin mi? İşin mi? Bunu nasıl söylersin demek. Sonra sen de e, içim parçalanıyor ama başka seçeneğim yok. Anlasana de. Ben de hayır hayır anlayamam deyim. Aa, e A affedersin. <gülüyor> sonra sonra sen bana sarılırsın. Bana sarılırsın. Oh. Oh, ve e, sonra da beni sevdiğini ve asla unutmayacağını söylersin. Aa, seni asla unutmayacağım. Sonra da birazdan gitmen gerektiğini, çünkü benimle bitiremeyeceğin bir yıla benimle başlamak istemediğini söylersin. Seni çok özleyeceğim. Bilim adamı. Merhaba ben Dick Times Square'den canlı Burada bir var adeta. Her sene güzelleşerek çocuklar. Sonra Tavus Kuşu beni ısırdı. <gülüyor> Lütfen gece yarısı beni öp. Sen de gördün mü? Uh, uh, nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama Monica'nın odasında şu bilim adamı inekmekzle işi pişiriyor. <gülüyor> Aha iyi ki de biliyormuşum. <gülüyor> hey millet 12'ye yaklaşıyor. Ne? <gülüyor> 12'ye yaklaşıyor. 20 saniye sonra yılbaşı oluyor ve Büyük an yaklaşıyor. <gülüyor> Anlaşmamız konuştuğumuz gibi oldu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mutlu yıllar. <gülüyor> Aslında aklıma bir şey geldi. Matematik dehası değilim ama burada 3 kız ve 3 erkek var değil mi? <gülüyor> Aa, bu gece canım kimseyi öpmek istemiyorum. Oh, ben kimseyi öpemem. Ben herkeste mi öpüşüyorum? Aa, hayır hayır, Rosla öpüşemezsin o senin abin. Evet. Hmm. Harika çok iyi. Ben hariç herkes biriyle öpüşecek. Biri yani. beni öpsün. Biri öpsün. Gece çok soğudu. Biri Her öpsün. Gece çok Tamam ben tamam geziyorum. tamam tamam. İşte oldu. Bunun yürümesini çok istiyorum. Ben hala ona bağlıyım aslında bezlerini değiştiriyorum pirelerini temizliyorum <gülüyor> ama o benden uzak duruyor çok sevdiğim birinin seni sevmediğini kabul etmek ne kadar zor değil mi o pis karı dişimi kırmış galiba <gülüyor>